Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de Kardeşlerim İmam busiri rahmetullahi aleyh Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'den bahsedecek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muzelerini anlatmış Fakat münkir olanlar, inkar edenler Güneşi gördüğü halde reddedenler Her dönemde, her devirde olmuşlar Bunlar yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığını, davasını, risaletin reddedecekler. İmam Buziri Rahmetullahi Aleyhi bir anlamda onlara sitemde bulunuyor. Her yerde Allah Resulü Aleyhisselam'ın mucizeleri var. O kadar açık, o kadar zahir ama yine görmüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. İnna nahnu nazzanaz zikra ve inna lehu lehâfidûn. Allah azze ve celle o zikri biz indirdik. Muhakkak biz indirdik. Yine biz koruyacağız buyuruyor. Niçin Kur'an-ı Kerim'e Allah azze ve celle zikir diyor? Çünkü yezekiru hatırlatıyor bize. Yezekiru bize nasıl kurtuluruz onu hatırlatıyor. Bu dünyadan nasıl ahirete gideriz onu hatırlatıyor. En mesut dünyaları, en mesut evleri, haneleri nasıl kurabiliriz? Kur'an-ı Kerim bize bütün bunları hatırlatıyor. Hatırlattığından dolayı ona zikir deniyor. Müminler, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'le her muhatap olduklarında esasında yaşamış oldukları sıkıntılardan nasıl kurtulacaklar? Allah Teala Hazretleri onun çözüm ve çarelerini müminlere bildirmiş oluyor. داi وصفف له ظهور نار ليلا على على حبي خير Yani mümkir adama diyor ki dani bırak beni eğer kabul etmeyeceksen bu kadar delilden sonra hala itirazların redderin varsa bırak beni. Yani ne olduğum halde beni bırak. E, neyle beraber? Vasfi ayetin lehu lırasulillah. Vasfi ve mağiye benim vasfetmemle beraber ayetin ayetleri lehu lırasulillah. Allah Resulü Aleyhisselam alakalı olan Müzeleri bu kadar vasfettim bu kadar anlattım bütün bunlara rağmen reddediyorsan bırak beni zaharat zahir oldu o muzeler. buradaki ayetler Allah Resulü Aleyhisselam'a verilen muzeler. zaharat zuhura neril kıra yani ke zuhuri nâril kıra demek kıra ziyafet demek ziyafet ateşinin zahir olması gibi leylen gece vakti ala alemi alem da. Dağın üzerinde insanlar, cömert olanlar ateş yakarlardı. Çölde gidenler, muhtaç olanlar, ekmeği olmayanlar o ateşi görürler. Anlarlardı ki o ateşin olduğu yerde misafirperver, misafirleri seven bir adam var. Onun yanına gidelim o bize ikram etsin diye dağa tırmanırlar ateşin olduğu yere giderlerdi. Ateş yakardı. İkram etmeyi sevenler. Peygamber Aleyhisselatu vesselam da doğuda, batıda, evinde, ailesinde, cemiyetinde kriz yaşayan insanlara, nasıl aç kalanlara dağın tepesindeki ateş yol gösteriyordu. Oraya giderseniz orada karnınızı doyurursunuz diyordu ateş onlara. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da bir nur olarak zahir oldu. Ona gidenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum oldular. Yükseldiler, yüceldiler. İnsanlığın en mes'ud cemiyet yapısını onlar teşkil ettiler, tesis ettiler. Yani bütün bunlar ortada. Zahara, zuhura, nâril kira. Yani oradaki o ateş gibi Efendimiz aleyhisselamın muzeleri zahir oldular. İnsanlık ona yaklaşınca kurtuldu. Ondan uzaklaşınca yani güneşten uzaklaşanlar nasıl kışa doğru giderler, kışın üşürler, soğurlar, titrerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uzaklaşanların yürekleri dondu. Bütün bunlara insanlar asırlar boyu tanık oldular, şahit oldular, hala itiraz edenler varsa o zaman onlara söyleyecek bir sözümüz olmaz diyor İmam Buzir Rahmetullahi Aleyh. Kardeşlerim burada, Alem kelimesini kullanıyor İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh. Dağ alem dendi. Niçin? Dağ görenler, dağ doğru çıkanlar, dağ tanıyanlar nereye gideceklerini öğrenirler, anlarlardı. Dağ tabela gibi insanlara yol gösterir. Doğuya mı gidecek, batıya mı gidecek? Dağ alemdi, dağ işaretti. Yükseklere koymuş oldukları işaretlere de alem derlerdi. Bayrağa da alem denir. Devleti başka bir devletten ayırır. Alim de sumyel alimu alemen, alime de alem dendi ki alim dünyadan insan nasıl ahirete, cennete gidecek, cemalullah'a gidecek onu öğretir alim ya da alim alemdir. İnsanlar içinde alimler zahir olurlar, hatalar, yanlışlar neler varsa alimlerin varlığı bize bir alem gibi, dağ gibi doğruyu, hakikati gösterir, onu işaret ederler. Şimdi inciden bahsedecek, Allah Resulü aleyhisselamı inciye benzetecek. Peki neden Peygamber aleyhissalatu vesselam muzelir? Bu kadar zahir. Dağın tepesinde gece vakti bir ateş yanıyor, muhtaçlar ateşe doğru gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Risaleti gece vakti yanan ateş kadar zahirse niçin bu kadar muzelerden bahsedilir? Delail kitapları yazılmıştır Allah Resulü Aleyhisselam'a dair olan rivayetler cem edildi, telif edildi. Hani inci var, inciyi bir ipe dizerler, bir kadın boynuna takar, eşine gösterirse onun güzelliğini ziyadeleştirir, artırır onun güzelliğini. İnciyi eğer bir nizam dairesinde bir ipe dizerseniz daha fazla güzelliği zahir olur Yok inci ipe dizilmez sağda solda dağınık durursa o halde bile inci çok değerlidir O kadar ki inci altından bile daha değerlidir Taştır ama netice itibariyle altından daha değerlidir Kardeşlerim فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر انجي يزداد حسنا يزداد در مبتدا yezdâdu husnen güzellik itibariyle artar ne olduğu halde artar ve <gülüyor> muntadimun yani bir ipe dizili olduğu halde onun güzelliği daha fazla artar ki ve <gülüyor> huve cümle olarak yezdâdun failinden haldir ve le ise yankusu kadran yine o inci yankusu kadran kadri değeri eksik olmaz gayre muntadimi. Yani eğer bir ipe dizildi değilse Yine inci değerlidir Yine onun bir kadri şerefi vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muzelerini Ben burada anlatmaya çalıştım Bir nizam dairesinde birkaç örneği sizinle paylaştım Fakat benim burada zikretmediğim Bahsetmediğim yüzlerce Allah Resulü Aleyhisselamın Risaletini ispat eden Efendimiz Aleyhisselam muzeleri var Onlar bir nizam dairesinde, bir delail kitabında anlatılırsa daha güzel olabilirler. Ama ben burada onlardan birkaçını seçtim. Şiir dairesinde size onları arz etmeye çalıştım ki bu güzellikleri sizinle paylaşabileyim diyor İmam Buziri. فَمَا تَطَابُلُ اٰمَالِ الْمَد۪يحِ اِلَى مَا ف۪يهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالش۪يَمِ Mevla'ya salli ve sellim daimen abaden ala habibike khayril halki kullihimi. Yani İmam bu sihri Allah resul aleyhisselam'ı met etmek benim ne haddime met edenin arzuları nasıl ulaşabilir ulaşamaz ma burada istifam inkar için nere ila ma fihi. Allah Resulü aleyhisselamın makamına rütbesine ulaşamaz ki orada ne vardır min keremil ahlak yani ahlakı kerimesi vardır ve şiyem, şiyem. yine ahlak demek şime kelimesinin çoğuludur ahlak demek ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki vehbi haller, fukaraya, yetime, mazluma, çareye Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam nasıl ulaşmışlar, nasıl onların imdadına koşmuşlar, hastalar ziyaret etmişler, e, kimler yanına geldiyse onun yanına müşrik olarak gelenler, kafir olarak gelenler, mümin olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanından onun huzurundan ayrılmışlardı. Peki ben nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kerem makamına, irfan makamına, iman makamına ulaşabilirim? Benim haddim değil diyor İmam Buhsuri. Buradan Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi, Daimi Müzesi ondan bahsediyor. Enbiya'nın müzeleri vardı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın müzeleri vardı. Fakat o müzeler kendi zamanlarıyla, kendi asırlarıyla sınırlıydı. Artık bugün insanlar Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa'nın müzelerini göremez. "Kale inni Abdullah" deyişine etrafında olanlar tanık olmuşlardı. Yani Hazreti Meryem annemize zina isnadında bulunduklarında Hazreti İsa Aleyhisselamı o zaman kundakta konuşmuştu Allah Azze ve Celle konuşmasını murad etmiş. Kale inni abdullah a'taniyel kitabe demişti. Rabbim bana kitap verdi demişti. Beni peygamber olarak görevlendirdi. Hz. İsa aleyhisselam onu haber vermişti. Bu muzeydi. Musa aleyhisselam asa yeri atınca yılanları ya da sihirbazların, sihirlerin yutmuştu. Onlar secdeye kapanmışlar. Kalu amenna bi rabbil alemin rabbi Musa ve Harun. Yani biz Alemlerin Rabbine iman ettik Musa ve Harun Aleyhisselam'ın Rabbine iman ettik Demişlerdi sihirbazlar Onlar o zaman yaşandılar orada bittiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Bu bapta onların müşriklerin ya da müminlerin Görmüş olduğu mucizeleri var Ama bir mucizesi var ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kıyamete kadar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu mucizesi devam edecek o Kur'an-ı Kerim kardeşlerim. Yani Arap olan birisi Kur'an-ı Kerim'i okur, etkilenir, anlamını anlar ya da anlamaz. Fakat başka birisi Arap değildir, o okur. Belki Arap'tan daha fazla etkilenebilir. Yani Arap'ın etkilenmesi, Acem'in etkilenmesi değişebilir. Ama Kur'an-ı okuyup anlamadığı halde ağlayan insanlar görürsünüz. Ahmet bin Hanbel'e dair rivayet edilir. Bir gece rüyasında Allah Azze ve Celleye mülakat olur. Allah Azze ve Celleye Hazreti e, İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullah aleyh yani keyfe ytekarabul abdu ileik ya Rabbi der. Kul nasıl sana yaklaşır ya Rabbi diye sorar Ahmet bin Hamble benim kitabımı okuyarak Cana Hak böyle cevap verir. Ahmet bin Hambel peki ya Rabbi anlayarak anlamayarak hangi şekilde okuyarak yaklaşabilir? Anlamadan okuyanlar da sana Kur'an-ı Kerim'i okuyarak yaklaşabilirler mi? Evet anlamadan okuyanlar onlar da bana yaklaşabilirler. Yani müminler, Müslümanlar nerede olurlarsa Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah Azze ve Celle'ye yaklaşırlar. Seyyid Kutup Şehidül İslam. Fizilal'de benim gördüğüm iki yerde bahsediyor. Mısır'dan ayrılıyor. Amerika'ya gidiyor. Gemiyle o zaman Yugoslavya henüz parçalanmamış. Oradan kadın var, papaz var. Epey sayıda insanlar gemiye biniyorlar. Ayin yapıyorlar. Hristiyanlığı Yugoslavya'da o zaman yaşamak da yasak. İşte Amerika'ya gidiyorlar. Orada yaşayacaklar. Rahip, rahibeler var. İbadet ediyorlar. Cuma vakti olunca Seyyid Kutup diyor ki geminin kaptanına gittim, rica ettim. Efendim dedim. Biz de şöyle kenarda, köşede, bir yerde Cuma kılsak müsaade eder misiniz? Olur dediler. Bir yere çıktım. Orada hutbe iradettim. ettim. Sonra mihraba geçtim. Orada Kur'an-ı Kerim okudum. İşte ayetler okudum. Namazı kıldırdım. Bir kadın var. Orada ayin edenlerin içerisinde titreyen bir kadın. Ağlayan bir kadın var. Kadın namazdan sonra yanıma geldi. Az bir İngilizcesi var. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama söyleyemiyor. Nereden etkilendin diyorum? Hutbede anlattığım mevzu Arapça bilmiyor olmaz, mümkün değil. Başka şeyler okuyorum. Sonunda namazda okuduğum ayet kelimeleri okuyunca kadının titremesi arttı. Anladım ki Allah Teala'nın ayetlerinden etkilendi. Bir kadın Yugoslavya'da Hristiyan. Dinin yaşamak için ülkesinden ayrılıyor. Amerika'ya gidiyor. Orada papaz var, rahip rahibeler var. Onların yanında, onların içinde ama bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın ayetlerini okuyunca bilmiyor Kur'an-ı Hakimi fakat Rabbim onu oradan çekiyor, alıyor. O kadın, rahiplerin, rahibelerin bakışları arasında La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a gelen en büyük mucize yani onun tertibinde mucizeler var. Allah Azze ve Celle'nin bize onu Ayetler bağlamında sureler bağlamında indirmesinde şu ayet şu ayetten sonra şu sure şu sureden sonra gelecek bütün bunlarda muzeler var. Eğer biz bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Rabbimin emriyle tertip ettiği şekilde alır anlarsak anlama gayretimiz olursa Kur'an-ı Kerim bizim dünyamızda da büyük futuhata Allah Teala'nın inayetiyle sebep olacaktır. Yani biz defaatle Kur'an-ı Kerim'in icazına dair konuştuk burada. Ama burada şunu söyleyeyim. Mahkemeye gittiniz, bir dava var, o davayı ispat edeceksiniz. Mahkeme heyetinin başkanı olan hakim sizden şahit ister. Eğer şahitleri getirdiyseniz o şahitlerle beraber davanızı ispat edebilirsiniz. Eğer şahitler yoksa davayı kazanamazsınız. Peki... Bir adam kalkar, bir ateist kalkar, sorar, der ki Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'den olduğuna şahitler nelerdir? Mucizeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şahitleridir. Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'den olduğunun şahitleridir. Onun için içeriden dışarıdan adamlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'den başka mucizesin olmadığını söylerler. Yani mahkemede sizden Hakim şahit ister. Peki Hz. Musa Aleyhisselam'ın şahidi nedir? Allah Azze ve Celle'nin Resulü olduğuna dair şah şahidi elindeki asasıdır. Allah Teala'nın ona verdiği muzelerdir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahidi وَتُبْرُعُ الْأَقْمَهَ وَالْأَبْرَسَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ Yani ölüyü Allah Teala'nın inayetiyle onun müsaadesiyle Allah Teala'nın inayetiyle onun müsaadesiyle diriltiyor. Allah Teala'nın ona vermiş olduğu bu muzedir, bu ikramdır, bu ihsandır. Peki efendimiz Aleyhisselam muzeleri, onlar yüzlerce muzesi var. Ama ben burada şu hususu nazarlarınıza vermek isterim. Yani bir anne yavrusu ağlıyor. Birkaç aylık bir çocuk. Anne kucağına alınca susar. Annenin dilini, annenin lisanını o çocuk bilir mi, bilmez. Ama annenin kokusunu alınca, annenin kucağına değince çocuk susar. Kur'an-ı Kerim'de işte o mana var. Kur'an-ı Kerim'de o hakikat var. İnsanlar ne cidden eden yola çıktılar, geldiler. Ya da Yugoslavya'da olduğu gibi kadın gemiye bindi, Hristiyan kendi dinini yaşamak için gidiyor. Ama Allah Teala'nın ayetlerini duyunca, onlara muhatap olunca o ana kadar hangi ideolojiyi yaşadıysa Onları kadın reddeder terk eder La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der iman eder Kardeşlerim Mahkeme Davayı ispat edenin Doğru Söyleyip söylemediğine bakar Onun için şahitler ister Peki şimdi o zaviyeden Kur'an-ı Kerim'e bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ve'de Allahüllezine amenü Minküm ve amülü sâlihâti fil arz Allahu lladina amanu minkum waamilus salihat. Allah Teala Araplara vaad etmiyor. Allah Teala Türklere, Kürtlere, şunlara, bunlara vaad etmiyor. Kime? Allah azze ve celle iman edip ameli salih işleyenlere vaad ediyor. Allahu lladina amanu minkum waamilus salihat. İman ederseniz, Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabı gibi imanınız olursa Ameli salihiniz olursa le sahlifen nehum fil arde. Ameli salihleri olursa onları yeryüzünde halife yapacak. Peki yaptı mı? Allah Resulü Aleyhisselam ashabı ona iman ettiler, teslim oldular. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan ahireti irtihalinde 10 yıl sonra dünyanın en büyük devletini kurdular. Kur'an-ı Kerim Onlara Rabbimin vadini haber verdi. Onlar da o vadin gereğini yerine getirince dünyanın en güçlü devletini kurdular mı? Kurdular. İşte şahit soruyorlar. İşte buyurun Kur'an-ı Hakimin vadi ona uyan insanların ulaşmış olduğu makam. Men amile saliham min zekerin awsa mu'minun huwa mu'minun feleuhyennu hayaten Kadın olsun erkek olsun kimin ameli salih olursa yani kim yolda yürürken orada bir taş var insanlar gelip buradan geçerken ayakları bu taşa takılıp düşmesinler diye oradan o taşı kaldırdıysa kim bir dul kadını Allah rızası için yardım yaptıysa kadın olsun erkek olsun Allah Teala onlara dünyada güzel bir hayat yaşatacak ahirette onlara ikramları olacak. Peki kardeşlerim, ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anhum zorluklar, darlıklar içindeydiler. Ama bu ayet-i kerimelerin gereğini yaptılar. Zenginlerden aldılar, fakirlere verdiler. Dünyanın en mes'ud, en mutlu devletini kurdular mı? Kurdular. Yine Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ السَّدَكَةِ Sadaka malı artırır, faiz bitirir, yakar, yok eder. Yani eskiden mallarda insanlar anlatıyorlar büyükleriniz, dedeleriniz gelirimiz azdı ama evimizde bereket vardı diyorlar. Peki şimdi insanlar ev alalım, araba alalım diye krediler çektiler fakat daralıyorlar. Paraları şu kadar arttı ama paralarında bereket yok. Ya da verenler var verdikçe mallarının arttığını söylüyorlar Kur'an-ı Kerim'in bu noktada bir vadi vardı talimatı vardı müminler o talimatı yerine getirince mallarında bereket gördüler ya Rabbi şimdi bu asırda faizsiz bir dünya bir hayat olur mu diye Allah Teala'nın emrin talimatını reddedenler faize girenler dalanlar daralıyorlar daralıyoruz diyorlar arıyorlar çare diyorlar çare olabilir misiniz? Tövbe istifade edecekler. Rabbim yolu açarsa açacaktır. Bir ev yandıktan sonra itfaiye memurlarını çağırsanız yangını söndüremezler. Çünkü yangın bitmiştir. Ev yanmıştır. Adam öldükten sonra doktorları çağırsanız ona müdahale etseler sonuç değişmez. Yani ev yanmadan hasta ölmeden önce müdahale etmek gerekir. Sorunlar çözülmeyecek, çözülemeyecek noktaya gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'le hayata müdahale etmek gerekir. Yani Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şu kadar vadi var. Omen اَعْرَضَ zikri ذِكْرِ فَاِنَّ لُهُ مَعَيْشَةً ظَنْكَى buyuruyor. Kim benim zikrimden, yani zikir Kur'an-ı Kerim'di. Size cenneti, size cehennemi hatırlatan, helalları, haramları hatırlatan, mahremiyeti hatırlatan, harama bakma diyen, bankadan uzak dur diyen, zaruri bir hal olmadıkça bankaya girme diyen, ya da işte esnafsın, paranı havale edeceksin, göndereceksin, bu kadar senin bankayla münasebetin olsun, memursun oradan, Gidip maaşını alacaksın çekeceksin Bankayla senin bu kadar bir münasebetin olsun Eğer sen Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri bu asırda bu zamanda yaşanmaz der Benim zikrimden yüz çevirirsen daralırsın Daralıyor müminler kardeşlerim Niçin daralıyorlar? Çünkü en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'in bize haber vermiş olduğu hakikatler Onların ikliminden, onların dünyalarına uzaklaştık. Kur'an-ı Kerim'in ile alakalı bizim uzun bir dersimiz var. Kardeşlerimiz oraya müracaat edebilirler. Bugün modern bilim açısından Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman Allah Teala'nın ayetleri bu hakikatleri nasıl ispat ediyor, oradan bakılabilir. Fakat biz burada meseleyi hülasa eder toplarsak, mahkemeye gittiğiniz zaman hakim sizden şahit ister. Doğru söylüyor musun söylemiyor musun diye. Eğer insanlar şahit istiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'in sözleri yerine getirildiği zaman hayat değişti mi değişmedi mi? Sahabe-i Kiram efendilerimizle biz dünyayı değiştirdik. Sonra Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştık. Yine dünyamıza fesat, yine dünyamıza acı ve tuyan geldi. Döndük Selçuklu'yla. Ya saadet iklimi. Bütün mevcudiyetiyle bizi kuşattı. Sonra uzaklaştık, dağıldık. Moğollar, Haçlılar geldi. Sonra tekrar döndük Osmanlı'yla, tekrar uzaklaştık. Evlerimizde, yüreklerimizde, şehirlerimizde acılar var kardeşlerim. Yön bu sıhri Efendimiz aleyhissalatu vesselam en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Hakim'den bahsedecek. Bundan sonraki şiirler, beyitler onunla alakalı. Peki... Kur'an'a dair bundan sonraki hususiyetleri anlatmaya devam edecek. Estağfurullah ve etubileşim ve elhamdülillahi rabbil alemin.